Sonucunda da birçok konuda belirsizlik var. Yani bu konuda davalar açtık, davalar yürüyor ama ne yazık ki Türkiye'deki bu konudaki idari davalar çok kolay sonuçlanmıyor. Hı hı. Yani yılları vuruyor bu davaların sonuçlanması. Bunun sonucunda da maalesef o belirsizlikler içerisinde herkes... Denetim birimlerinde çalışan görevliler de kendi yorumlarına göre hareket ediyorlar. Hı hı. Ve bunun sonucunda farklı yerlerde farklı değerlendirmelerle oluşan bir karmaşa sürüp gidiyor. Bunu ilettiğiniz yetkililerse ne yazık ki e, bu yetkililer de e, yeterli, yeterli demeyeyim belki ama çok da e, açıklayıcı, detaylı bir açıklama yapamadıklarında hı. her şey karışık bir hal alıyor. Hı. Maalesef yönetmenliğimizle ilgili olan süren bu süreç bu şekilde devam ediyor. En son İstanbul Eza Kooperatifi'nin 25. yılı dolayısıyla yaptığı toplantıda başkan yardımcısı Hüseyin Yılmaz oradaydı. Söylediği şey, evet yönetmenliklerde bir takım hatalar yaptık. Hı hı. E, bu hataları düzeltmek için de çalışmalar yapacağız. Yeter ki bize doyurucu işte doneler gönderin diye. Hı. Halen e, yönetmenlikle ilgili bir kılavuz hazırlanma aşamasında bu kılavuzla ilgili e, odamıza bir çağrı yapılmıştı. E, Tıbbi ilaç Kurumu tarafından başkan katıldı bu toplantıya ama en sonuç aş aşamasına kadar gelinmediği. O yönetmenlik kılavuzu ile ilgili yani onun uygulanışı ile ilgili bir çalışmaydı o. Buradaki çalışmalarda yönetmenliğin bir takım maddelerinin değişebileceği ne sinyaller verdi. Hı hı. Geçen şeyde açıkladım mı hatırlamıyorum ama mesela oda içi ısı nemle ilgili bakanlığa bir önerge verdik. Bu yani bunun uygulanamayacağı ile ilgili Türkiye genelinde uygulanmasının mümkün olmayacağı ile ilgili bir önerge verdik ve ona karşı bir çözüm önerisi de beraberinde göndermiştik. O, o çözüm önergisile ilgili nasıl sonuçlandı diye bir e, yazı da yazdık peşinden bir ay sonra. Ee, gelen cevabı yazıda kurum tarafından doğrudan gelen cevabı yazısı da önergeniz inceleniyor. Şu ana kadar bir sonuç alınamamıştır diye bir cevap verildi. Hmm. Yani e, bu da anlaşılıyor ki e, yönetmenlikle ilgili açıkçası kafalarda bir sürü soru işareti var. Hmm. Dolayısıyla e, bu geçiş dönemi de kullanılarak ...yani 2016'ya kadar olan... ...geçiş türünü de kullanılarak... ...yönetmeliklerde bir takım değişiklikler... ...yapılacak. Hı. Ama nereden... ...ne kadar bizim lehimize... ...bu değişiklikler olacak... ...onu zaman gösterecek. Bu konuda... ...çaba sarf etmeye devam edeceğiz. İşte Bu kılavuzla ilgili... E, ...yeniden bize çağrı yapılacağı... ...ve bu toplantılara katılmamız... istenince söylendi... ...kurum tarafından. O konuda hazırlıkları yaptık. E, kılavuzla ilgili... Düşüncelerimizi bir rapor halinde şeye ilettik birçok maddesi hakkında. Nereye ilaç, ve i̇laç ve e kurumuna mi? evet yani, ilaç, ilaç kurumuna tebliğ cihaz, kurum. cihaz kurumuna ilettik evet. ee, ve bunların üzerinden oturup yeniden tartışılmasını istiyoruz hı hı. çünkü bu 2015 yılı içerisinde gerçi bu yıl bir seçim yılı bu ne kadar bu iş bu yıl içerisinde biter. Bilemiyorum ama bu bir hem dezavantaj hem avantajdır. Seçim yılı olması dolayısıyla e, dönem dönem siyasi iktidarlar e, kamuya hoş görülmek adına kamunun istediklerini e, yapmak gibi bir eğilim içerisinde olabilirler. Hı hı. Veya buna vakit bulamayabilirler başka işleri yapmakta. Yani bu iki taraflı bir şey. Hı. Yani bugün e, gazetelerde yazan e, meslek örgütleri üzerindeki baskılar bir başka paraleli bunun hı hı. böyle bir yönteme de girebilirler meslek örgütleri bu dönem içerisinde konuşmasında diyebilirler hı hı. veya vatandaş açısından şirin görülmek için bazı yönergeleri de bizler lehine değiştirebilirler düzeltebilirler diye düşünüyorum bu konuda e, son dönemlerde özellikle eczanelerden çok fazla e, geri bildirim alındığımız iki konuya e, bir kez daha değineyim. Açıkçası, açıkçası bunları daha önce de açıklamıştık ama çok fazla soru gelmeye başladı. Yani telefonlarla falan çok fazla soru gelmeye başladı. Bir tanesi e, eczane programları ile ilgili. Evet. Biliyorsunuz yönetmenlikle ilgili e, yeşil-kırmızı e, defterlerimiz ve reçete kayıt defterlerimiz kaldırılmıştı. Fakat bununla ilgili e, yerine sağlıklı bir şey e, konulamadı henüz. Niye böyle söylüyorum? E, açıkçası orada elektronik ortamda tutulur. Bütün kayıtlar elektronik ortamda tutulur diye bir, bir, bir ibare var. Bu elektronik ortamdaki kayıttan kasıt eczane programlarımız üzerinden, eczane eğitim programları üzerinden. E, bunu gene bu o, mikrofonlardan daha önce açıklamıştım diye hatırlıyorum ama e, tekrarlamak gereği oldu sanıyorum. Şimdi Eczane işletim programlarımızın e, pek çoğumuz kendi açımızdan eczanede satış anlamında bunları kullanıyoruz. Eksikleri fazlalarıyla. Bu programlarla e, bundan e, bir iki ay önce bir toplantı yapmıştık. Ve programların e, olası gördüğümüz eksiklikleri kendilerine aktarmıştık. E, çok daha basit bir kişilerle. Tabii, programları hazırlayan kişilerle. Daha basit bir reçete giriş ekranı çünkü bu programların pek çoğunda yeşil ve kırmızı reçeteler baz alınarak reçete giriş ekranı hazırlandığı için o kadar çok bilgi girmeniz gerekiyor ki reçeteyi kaydedebilmeniz için bütün bunları yapmak karşılığında reçete kaydetmekte hastanız sizi beklemiyor. Mesela nöbetlerde veya yoğun olan nöbetlerde mümkün değil böyle bir şey karşılamanız. Bu konuda daha basit bir e, reçete giriş programı e, istedik ve de e, bizlerden istenen bu kayıtların reçete e, defteri yerine geçtiği için bu kayıtların 10 yıl sü süreyle, 10 yıl ya da 5 yıl olması lazım. Saklanması gibi bir, 5 yıl olacak galiba, saklanması gibi bir kural olduğu için bunların da sağlıklı bir şekilde saklanabileceğinin mümkün olup olmadığını sormuştuk. Hı hı. Arkadaşlarımız o konuda şöyle bir e, ibareden bahsetmişlerdi. ...gelen programcı arkadaşlar... ...bizler hepimiz... ...kendi standartlarımıza göre... ...bir kayıt sistemi oluşturuyoruz. Hmm. Bu kayıt sistemlerinin... ...programlar arasında geçişleri yok. Yani... E, ...X programını kullanırken... ...Y'ye geçtiğinizde... ...bu kayıtlar tamamen kayboluyor. Hmm. Dolayısıyla... ...standart bir reçete kayıt... ...program modülünün hazırlanması lazım. Yani programı değiştirseniz bile... ...o programı ona adapte edebileceksiniz. Yani sizin bilgisayarınızda kalacak. Ama onun sonrasında... ...bir program değiştirdiğinizde bile o kayıtlarınız... ...kaybolmayacak. Hı. Bunun için bir standart... ...gerekiyor. Yani bir tek... ...burada da değil. Ee, mesela yeşil... ...kırmızı defterlerin kaldırılması için... ...o zaman bakanlık yetkilileri bize... E, ...il müdürlüğü yetkilileri bize... ...yeni bir program... ...hazırlanacağını... ...bu programın da... ...ile yeşil... E, reçetelerin yeşil ve kırmızı reçetelerin kalkacağını aynı e-reçete gibi doktorların e-reçete yazacağını ve bunun da bir takip içerisinde olacağını sahte ilaçlarla reçetelerin ortadan kalkması ile ilgili böyle bir sistem kullanacaklarını falan söylediler. Fakat e, işte en son e, kongrelerde e, bakanlık yetkilileri, kongrelerde değil e, özellikle İl Sağlık Müdürlüğü'nün hazırlandığı toplantıda bakanlık yetkilileri e, bu program hazır ama henüz kullanıma sunmaya hazır değil. Yani orada bir takım e, altyapıyla ilgili veyahut hekimlere şifre ulaştırılmasıyla ilgili bir takım problemler var anladığım kadarıyla. Hı. Tam anlamıyla hazır değil bunu e, ha, kullanıma sunacağız diyorlar. Şimdi bütün hazırlanacağınız programın birbiriyle entegre olması lazım. Hı hı. Halen şu ara e, sektörde kullanılan e, SGK'nın kullandığı sistem e, bu programlara entegre. Ama onun dışında özel bir takım sigorta şirketlerinin programları var. Hı. Yani e, özel sağlık sigortalarının hazırladığı reçete modülleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin reçete modülü var. Hı. Bunlar bir kısmı bizim kullandığımız programlara monte değil. Yani reçeteyi oradan girdikten sonra dönüp tekrardan bir başka yerden tekrar bir reçeteye girmeniz gerekiyor. Kaldı ki bununla ilgili bazı sıkıntılar var. Yani özellikle bazı sigortalar devam reçetesi gibi bir uygulamanın içerisindeler. Yani herhangi bir nedenle bir raporlu ilaç olduğunda bunun için e, bir reçetenin fotokopilerini çıkarıyorlar, aynı reçeteleri tekrar tekrar sisteme girmeniz gerekiyor falan gibi. Yani bu konularda bir takım bir seri düzenleme yapılması lazım. Dolayısıyla biz bunu önerdiğimizde e, Sağlık Müdürlüğü'ne önerdiğimizde dedik ki defterleri hemen e, kaldırmayın e, çünkü özellikle yeşil ve kırmızı reçetelerde giriş çıkış kayıtları yapıyorsunuz. Programlarda en ufak bir sekme olduğunda kayıt olduğunda veya bilgisayarlarda bir problem olduğunda bunlara ulaşma şansımız yok bir süre daha devam edin o zaman olabilir 2016'ya kadar nasıl olsa bunların süresi var dediler ama gelen duyumlar işte 10 gün içerisinde stoklarını gir. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 2016'ya kadar eski defterleri kullanmaya devam edebiliriz bunun önünde hiçbir engel yok 2016'dan sonra kaldı ki bu konudaki bilgiler Türkiye Eczacılar Birliği'ne iletildi. Yani yaptığımız bir toplantıda bakın böyle böyle bir standart hazırlamanız lazım. Bu standart sonucunda da bütün programlar buraya adapte olacak. Ondan sonra ancak meslektaşlarımıza bunları kullanın. Bu programları hatta standartta uyan programların açıklanıp ona göre bir hareket edilmesi lazım. Böyle bir uyarı gelmeden Eski defterlerden vazgeçip e, arkadaşlarımız yeni e, sistemlere geçmesini e, tabii tercih meslektaşlarımızın daha kolay geliyorsa geçebilir ama bunun bir e, standardı sağlamadan bilgilerin kaybolma ihtimali göz önüne bulunduğunda e, açıkçası bu konuda 2016'ya kadar olan geçiş sürecini meslektaşlarımızın kullanmasını öneririz açıkçası evet. diye düşünüyorum. <gülüyor> Gene bunlarla ilgili bir başka konulardan bir tanesi ise özellikle toptan satış hikayesi, toplu satış hı hı. diye ibare edelim. Çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bu konuda sanıyorum bugün ya da dün itibariyle gene bir yazı geldi Tıbbi İlaç Kurumu'ndan. Değerlendirme... Şu şekilde Tıbbi ilaç Kurumu'nun değerlendirmesi fatura kesilmeden ezenler birbiri arasında ilaç takası yapabilirler. Bu il dışı olmamak koşuluyla. Hı -hı. Biliyorsunuz yönetmenlikte de bu var. Fatura kesildiğinde uyarı yapılabiliyor. Toplu satış olarak değerlendirilebiliyor bu. Özellikle meslektaşlarımız buna şu an için e, dikkat etmesi gerekir. Biliyorsunuz bu konuda da bizim bir davamız var. Bu dava sonuçlanana kadar... Meslektaşlarımız özellikle fatura kesmeden e, karşılıklı eczanelerden ilaç alışverişi yaparak takaslarını sürdürmeleri gerekiyor. Hmm. Özellikle bunları arkadaşlarımıza e, şey yapmak e, istiyorum. Yani e, eczaneye bile kesseniz gerçi muhasebecilerimiz buna e, bir yönüyle karşı çıkıyorlar ama şu an itibariyle e, açtığımız davalar sonuçlanana kadar... Bu şekilde hareket etmelerini uygun buluruz. Ee, şeylerden denetimlerde herhangi bir fatura tespiti durumunda bu konuda e, meslektaşlarımızın ceza almamaları için biliyorsunuz e, toplu takaslar yani ezan'de ezaneye yapılan takaslar şeyden Hı. gözükebiliyor ee, Sistemde. sistemden İTSE sisteminden gözükebiliyor. Hı. Bununla ilgili e, gelip fatura kontrolü yapabilir şeyler denetimciler yapabilirler. Onun için ben meslektaşlarımızı fatura kesmeden takas işlemlerini yapmalarını rica ediyorum. Bir başka şey İTSE'ye mutlaka bildirim yaparak satış yapmaları. Takas için. Hayır takas dışında da normal evet. satışlarında da çizgi barkod yerine kare barkodtan yapılarak satış yapmaları ve gün sonunda. Ee, özellikle parakenti satışlarda bunun bildirimi için e, satış yaptıktan sonra ITS'ye bildirim modu vardır. Onu e, aktif hale getirip ITS'ye bu konuda satış yapıldığı bildiriminin yapılması gerekiyor. Meslektaşlarımı bu konuda uyarmak istiyorum. Çünkü bunlar eczanelerin üzerinde gözüküyor bu ilaçlar e, ITS tarafında. Ha, onun ne tip e, bir e, sıkıntısı var? İki türlü sıkıntısı var açıkçası. Biliyorsunuz biz e, dönem dönem piyasadaki yok ilaçları e, açıklıyoruz. Hı hı. 400 kalemden başlıyor, bin kalem'e kadar çıkıyor bu. Azalıyor veya artıyor ama 400 kalemin altına, 300, 400 kalemin altına düştüğünü hiç e, şahit olmadık. Tabii bunu değerlendirirken biz e, meslektaşlarımızın bunu açıkça da her ortamda da söylüyoruz zaten. Meslektaşlarımızın depoya telefon açtığında ben bu ilacı istiyorum dediğinde karşılaştığı cevap bizim için geçerli olandır. Hı hı. Ama e, devlet yetkilileri bunu böyle bakmıyorlar. Nasıl bakıyorlar? İTS'de bu ilaçlar herhangi bir eczanenin üzerinde gözüküyorsa bu ilaç piyasada var diye gözüküyorlar. Yani aradaki evet. fark ondan kaynaklanıyor. Ya bir e, tek o Sağlık değil tabii ama e, sorunun özellikle Sosyal özellikle güvenlik, güvenlik Kurumu'nun değerlendirmeleri böyle. Evet. Mesela siz e, satmışsınız ama İTES'e bildirimi yapmamışsınız. Sizin üstünüze gözüküyor ilaç. Bunu piyasada var olarak değerlendiriyor. Evet. E, evet. Ve bunu e, sosyal güvenlik yetkilileriyle tartıştığımızda da e, söylediler. İşte falanca eczanelerin üstünde biz bunu itesten görüyoruz. Görüyorsunuz ama eczanede yok öyle ilaçlar. Işte. Yani Kaldı ki e, olsa bile İstanbul Türkiye genelinde 25 bin ezane var. 25 bin ezanenin beşinin, onun, yüzünün veya bininin elinde olması bu ilacın piyasada olduğu anlamına gelmiyor evet. zaten. Önemli olan hastayı istediğinde ezane bu ilacı temin edebiliyor mu, edemiyor mu? Hı. Bunun başka bir e, şey ise İtalya ilaç birimi biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi yıllardır söylüyoruz Türkiye Eczeler Birliği'nin bu konuda yanlış yaptığını çünkü. Türk Eczacılar Birliği'ne bu konuda verilen yetki sadece Türkiye'de üretilmeyen ilaçlar içindi hı hı. ama zaman içerisinde bakanlık Türkiye'deki ilaç yokluğunu gidermek aracı, amacıyla Eczacılar Birliği'ni taşeron olarak kullanıyor bu konuda. Hı hı. Piyasaya da gelmeyen, üretilmeyen ilaçları da yurt dışından temin, bu kanalla temin ederek ruhsatta olan ilaçları da ilaç yokluğunun önüne geçmeye çalışıyor. Bu çok doğru bir yöntem değil. Evet hasta mutlaka ilaça ulaşmalı ama hastanın ilacı ulaştırabilmenin yöntemi piyasada o ilacın varlığını sağlamaktır. Ezacılar Birliği hastaya ilaç getiriyor. Yani siz eczane olarak bir şey temin etmeye kalktığınızda eczacılar birliğinden ilaç alamıyorsunuz. Hasta ancak dilebiliyor. Dolayısıyla bu da bir e, ilaç yokluğunun önündeki bir e, önlem değil. Evet. Yani ferdi olarak bir hastaya, iki hastaya, üç hastaya ilaç geliyor. Tabii bu e, belirli kişiler için de e, e, son günlerde çok fazla gündemde olduğu için e, Türkiye Eczacılar Birliği'nin cirolarının bir milyar 250 milyon lira ...dayandığı söyleniyor... ...bu ithal e, ...kanalıyla... ...yani Türkiye'deki 10. büyük ilaç şirketi... ...konumunda... <Gülüyor> e, ...son dönemlerde... ...bunu e, gerekçe göstererek... ...biliyorsunuz 18 e, dağıtım... ...şirketine daha yurt dışından... ...ilaç getirmek için yetki verildi... ...bu giderek... ...eczanelerimizin... ...bu şirketlere... E, Karlılıklarımızın veya cirolarımızın bu şirketlere kaydırılması Haklıyorum anlamına gelir. Evet. Yani bu giderek tehlikeli bir boyuttur. Evet. Özellikle bunun üzerine e, tep yetkilerinin çok daha düşünmesi gerekiyor. Yani ezane, en son e, çıkardıkları şey eczane başına işte reçete başına 50 lira veririm, Reçeteleri siz bize aktarın gibi bir kavram. Son derece tehlikeli e, olarak gördüğümüz bir kavram. Çünkü bu bir pazarlık konusu olmamalı. Eczanede satılmalı ilaç, eczane dışından hastaya ulaşmaması gerekir. Biz bir e, sağlık kurumuyuz ve bunu savunmak zorundayız. Hı hı. Eczacılar Birliği'nin bu konuyu, yetkililerinin bu konuyu oturup derinlemesine düşünmesi gerekir. Burayı bir ticari bir kurum olarak, Türk Eczacılar Birliği ticari bir kurum olarak değerlendirmemesi gerektiğine inanıyoruz. E, ve bu konu çok dere son derece ciddi ve sorunlu bir e, noktadır. Bunun gideceği nokta yani bunun önü açılırsa gideceği nokta ezaneler için ciddi bir tehlikedir diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Bir şey e, hatırlatmak isteyeyim. Özellikle e, yani bugün yarın bugün sanıyorum e, meslektaşlarımıza bu, bu nöbetlerle ilgili <gülüyor> bir e, duyuru yapayım. Bugün itibariyle nöbet giriş formlarının doldurulması Son günü e, dün bir kontrol yaptım. Yaklaşık üçte bir eczane daha nöbet formlarını doldurmamış. Arkadaşlarından rica ediyorum nöbet formlarını bir an önce doldursunlar. Çünkü e, şeylerin artık e, bilgilerin, nöbetlerin hazırlanması aşamasına geliyor. Bunlar bir an önce bitmeli diye düşünüyorum. E, bölge temsilcileriyle ilgili bu konuda e, meslektaşlarımın İstemleri, şikayetleri varsa lütfen bölge temsilcileriyle bizden önce, merkezden önce yani eczacı odasından önce bölge temsilcileriyle temas kursunlar. Hı hı. Bu istemlerini, şikayetlerini önce onlara bildirsinler. O arkadaşlarımız bunun değerlendirmesini yapmıyorlarsa bize iletsinler. Çünkü bize gelen bildirim tekrar e, şeye gidiyor. Bölge temsilcisi. temsilcisine gidiyor. Hı. Onları uyarıyoruz hı. gerçi ama hı. öncelikle... Bir diyalog yoluyla bu tür şeyler çözülebilirse daha iyi olur. Ee, açıkçası biz yaklaşık e, belirli bir süredir nöbetlere girme konusunda e, zorunluluğu bir parça esnetmiş durumdayız ama buradaki kıstasımız açıkçası vatandaşın ilaca ulaşımının önünde bir engel oluşturmaması. Hı hı. Yani bu kıstasımız e, birinci planda tuttuğumuz şeydir. ...gece nöbette vatandaşın rahatlıkla ilaca ulaşamalısını sağlamak zorundayız. Bu konuda hı hı. biliyorsunuz normalde eczanelerin tamamı zorunlu olarak nöbet tutmak zorundadır, yasal olarak. Hı hı. Yani bu konudaki çeşitli nedenlerle rahatsız olan, işte yalnız çalışan meslektaşlarımıza bir parça olsun nefes alma, imkanı tanımaya çalışıyoruz ama... Bazı bölgelerde e, çok fazla e, nöbetten çıkmak gibi bir talep geliyor. Bunlara müsaade edemeyiz. Hı hı. Açıkçası e, çünkü o konuda şikayetler arttığı müddetçe e, buna farklı çözüm olarak e, farklı çözümler önermeye başlıyorlar. E, şeyler e, yetkililer bunun içinde meslektaşlarından ricam. Bu konuda biraz daha duyarlı olmaları evet hı hı. nöbet e, mutlaka bir e, masraf yapıyoruz nöbetlerde mutlaka bir takım giderlerimiz var ama bunu da bir parçada kamu hizmeti olarak değerlendirmelerini rica ediyorum meslektaşlarımdan hı hı. biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. E, bugünlük genel anlamıyla söyleyeceklerim e, bunlar e, bir istiramım özellikle bu. E, Buradan açıklanmasını istedikleri konularla ilgili e, Havan Radyo'ya mesajlarını bekliyorum meslektaşlarımın. Evet e, çok teşekkür ederiz Nevant e, Bey. İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar odanın gündemini gündemindeki konuları bizlere aktardı. Biz her Çarşamba saat bir itibarıyla bir biraz gecikebiliyoruz bazen 5 dakika falan kadar e, buradayız. E, Genel Sekreterimiz Eczacı Levent Alemdar sorularınızı yanıtlıyor. Sorularınızı Radyo Hava'nın internet sitesinden mesaj kutusundan e, mail olarak gönderebilirsiniz, mesaj olarak gönderebilirsiniz. E, şuraya da gönderebilirsiniz ben kendi mail adresimi de vereyim. gunlusan@oe.org.tr evet. bu adrese de eee Elzac Levent yanıtlamasını istediğiniz evet. sorularını ya gönderebilirsiniz. ieo.ieo.org.tr diye bir e, sitemiz var biliyorsunuz. Mail adresi var. Evet. Genel. Burada e, Havan radyoda yanıtlanması e, de, bir e, e, sorular diye. Evet. Sorular diye de yanıtlarlarsa arkadaşlarımız oraya gelen şeylerde doğrudan bizlerimizin önüne düşüyor. Onlarla tamam. ilgili de e, şey yapabiliriz. Peki böylece e, iki tane mail adresi vermiş olduk. Tekrarlayalım. ioo.org.tr evet. ve Radyo Hava'nın mesaj kutusundan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir dahaki çarşamba görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum. İyi haftalar. Oda Gündemi your hawa.